Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Nilüfer Gençlik Meclisi ve Fridays for Future Bursa aktivistlerinin Bursa'daki hava kirliliğine çözüm bulunması için başlattığı kampanya sürüyor. Change.org Taksim, Bursa'ya Nefes Ol adresinde yer alan kampanyaya 48 sivil toplum kurumu destek veriyor. Kampanyada, Bursa'da hava kirliliği probleminin kronik bir noktaya ulaştığının bilimsel raporlarla kanıtlandığı söylenirken, salgın hastalıklardan dolayı taktığımız maskeleri hava kirliliği yüzünden de takmak istemiyoruz ifadelerine yer veriliyor. Kanser, kalp rahatsızlığı, solunum yolu hastalıkları ve birçok sağlık sorununa neden olan hava kirliliğinin kontrol edilemeyen bir problem haline geldiğini söyleyen Bursa'ya nefes ol ekibi, Güncel çalışmalar, uzun süreli hava kirliliğine maruz kalan kişilerin ortaya çıkan kronik hastalıklar nedeniyle COVID-19 ve benzeri salgın hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirtmekte diyor. Kampanya Change.org Taksim, Bursa'ya nefes ol adresinde. Geri dönüştürülemez atıkların Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye ticaretinin durdurulması talebiyle bir kampanya Başlatıldı. Serin Aylin Çalık tarafından Change.org Taksim Adana'yı Kurtar adresinde başlatılan kampanyada plastik atıkların özellikle Adana ve çevresinde verdiği zarardan söz ediliyor. Kampanyada ayrıca şu ifadelere yer verilmiş. Avrupa ülkelerinden geri dönüştürülemez atıkların para karşılığında alındığı ve Adana civarında yakıldığı biliniyor. Bu atıklar plastik geri dönüşüm işletmeleri tarafından alınarak Adana'da çevreye gelişi güzel dökülüyor. Bu tesislerin çevre izin ve lisans belgesi olmadan çalıştığı tespit edildi. Bu tesisler geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atıkları alarak Adana ve çevresinde yakarak bırakıyor ve çevreye büyük zarar veriyor. Adana'nın havası ve toprağı bu yakılan atıklar yüzünden kirleniyor. Atıklar çevredeki tarım arazilerini ve baraj gölünü kirletiyor ve kimyasal olarak insan sağlığına zehirli maddeler içeriyor. Yurt dışı haber kaynakları Adana'yı Avrupa'nın yeni çöp merkezi olarak tanıttı. Problem gitgide büyümekte fakat Türkiye'de yeterince bilinmiyor. Bu geri dönüştürülemez atık alımının önüne geçilmesinin, bu atıkların Adana'da yakılmasının engellenmesini talep ediyoruz diyor kampanya change.org.taksim.adana'yı kurtar adresinde. Emre Berke açık göz tarafından çöplerin kaynakta. Yani evlerde ayrıştırma oranının artması için uygulamaların ve teşviklerin arttırılması gerektiğine ilişkin bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim kaynakta ayırıştır adresindeki kampanyada şöyle denmiş. Türkiye'de bir gün yüzlerce ton çöp ortaya çıkıyor. Bu çöplerin içinde geri dönüştürülmesi mümkün olan atıklar da var. Bu atıklar kaynakta yani evlerimizde ayrılmadığı için geri dönüştürme özelliğini de kaybediyor Ve atığın verimini azaltıyor. Bu yüzden geri dönüştürülmesi mümkün olan atıkların çöplerle birlikte karışmaması çok önemli. Geri dönüşüm için önemli uygulamalar ve projeler var. Ancak kaynakta ayrıştırma konusunda eksik kalınıyor. Hane halkı atıkları kaynakta ayrıştırdıkları zaman bile bazen bu ayrıştırılan atıkların nereye bırakılacağını da tam olarak bilemiyor. Bu yüzden hane halkının ilgili kurumlara daha kolay erişebileceği uygulamalar geliştirilmeli. Evlerden çıkan geri dönüşümü mümkün olan atıkların toplanması için daha fazla uygulama geliştirilmeli. Hane halkının geri dönüştürülmesi mümkün atık ayrıştırması için de teşviklerin arttırılması lazım. Geri dönüştürülmesi mümkün atıkların kaynakta ayrıştırıldığı zaman otobüslerde indirimli yolculuk, bedava müzelere girme hakkı gibi teşvikler kaynakta ayrıştırma hususunda önemli olabilir. Kaynakta ayrıştırma oranı arttığında Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomi olumlu yönde etkilenecek denmiş Change.org Taksim kaynakta ayrıştır kampanyasında. İzmir'de Alaçatı Sulak alanında başlayan inşaat faaliyetlerinin durdurulması için bir kampanya var. Change.org Taksim Alaçatı Sulak alanı adresinde Serhat Gökdoğan isimli bir vatandaş başlatmış kampanyayı. Diyor ki Alaçatı Sulak alanında hukuka aykırı bir inşaat faaliyeti var. Ve itirazlara rağmen devam ediyor. Alaçatı sulak alanı, 3. derecede doğal sit alanı ve önemli doğa alanı, 154 kuş türünün konaklama, üreme ve beslenme yeri, bölgemize özel endemik bitkiler var. Kıyı kanununa aşağıda belirttiğimiz nedenlerle de aykırı olan bu inşaat faaliyetlerinin bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. Alaçatı liman bölgesinin kıyı kenar çizgisi İzmir 3. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edildi. Kararın kesinleşmesinin ardından yeni kıyı kenar çizgisi ise henüz belirlenmedi. Alaçatı Sulak Alanı olarak bilinen alanda Çeşme Belediyesi'nin vermiş olduğu inşaat ruhsatları, kıyı kanununun kıyıda ve sahil şeritlerinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur hükmüne açıkça aykırı. Alaçatı Sulak Alanı'nda yapılmakta olan kazı faaliyeti geri dönülmesi olanaksız bir tahribat yaratıyor ve hatta şu anda yaratmaya devam ediyor. Başta Belediye Başkanlığınızı ve tüm çeşmelileri bölgeye verilen zararın sonlandırılması için göreve davet ediyoruz. Bu nedenle Alaçatı Liman bölgesinde yürütülen kıyı kenar çizgisi belirlenene kadar derhal bütün çalışmaların durdurulmasına talep ediyoruz." denmiş. change.org/taksim-alaçatı-sulakalanı adresinde.